Vefatından üç gün önce Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemi şöyle buyururken işittim: Her biriniz ölürken Allah'ın bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğunu husnuzan ederek, yani güzel duygu ve beklentiler içinde olarak ölsün. Hadis 443.